أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا محمد الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده اجمعين ضرر الاساس itibariyle bir hayli müterakim bütün namazlar Medine'de Kabe'den Allah'a ulaşıyor. Haşa Allah Kabe ile beraber hareket mi ediyor? Allah'a bir makam veremediğimize göre neden istediğimiz yerde namaza durmuyoruz? Duruz. Maksadı çok kapalı ben anlayamadım. Içerikten. Allah Celle Celaluhu bilmiyorum maksadını. Bize namaz kılın diyor, biz namaz kılmada Kabe'ye doğru dönüyoruz. Bunda esasen müminlerin bir yöne teveccüh etmeleri, her hususta aralarında bir vahdet olması gerektiği gibi bunda da bir vahdet olması düşünülüyor. Müminlerin teveccüh ettiği Kabe'ye bir kutsiyet verilmiş. Kabe-i Muazzama büyük bir mananın göbeğidir orada. Beytullah Kabe'nin içinde büyük bir mananın göbeğidir adeta. Hadis-i şeriflerin ifadesiyle yerin merkezinden ta sidretül müntahaya kadar Kabe'dir. İnsan deli verse, Kabe'nin etrafında yerin altından da dönüverse yine Kabe'nin etrafında dönmüş olacaktır. Semalara doğru çıksa ta müntaaya müntahaya kadar yolu vardır. Küre-i arza doğru teveccüh eden bir insan nereden olursa olsun kâbeye teveccüh etmiş olacaktır. Ve bunun ifade ettiği, arz ettiği bir mana vardır. Bu mana da şudur. İnsanların bir tarafa tevelkü etmeleri, bir tarafa el açıp yalvarmaları, bir tarafa doğru başlarını eğmeleri öyle büyük bir manzara arz eder ki bunu Beytullah'ı ziyaret edenler hususuyla üst katlardan baktıkları zaman bu manayı hissetmişlerdir. Ben bir iki defa bunu kırık dökük ifadelerimle getirdim huzurunuza. Yukarıdan Beytullah'a bakıldığı zaman, Beytullah'ın içinde cemaate bakıldığı zaman, al yeşil, pembe, sarı, bir sürü insan başında allı valalı namaz kılarlar. Ve hepsi Kabe-i mağazama, Beytullah'a mütevecci oldukları için mütedahil daireler halinde böyle dışa doğru cittikçe büyüğü verir. Ve hepsinin ortasında siyah tonlu Kabe çok muhteşem, çok mehip, çok büyük görünür insanın gözüne. O en büyük insanlar, devlet reislerinden kutuplara kadar, insanın içini baktığı zaman hemen okuyan en büyük insanlara ehli şuhuda kadar, asfiyaya kadar, dev insanlar Kabe'nin karşısında el pençe, divan durur, kemer, besleyi, ubudiyetle Allah'a karşı kulluklarını arz etmeye çalışırlar. İnsan o büyük manzarada küreyi arzı da mescit gibi düşünür. Sağdan olanlar yine Kabe'ye, soldan olanlar yine Kabe'ye, arkadan Kabe'ye, önden Kabe'ye, daireleri büyütü verir ve öylece çepeçevre küreyi arzın bütün karelerinden karalarından Beytullah'a doğru bir teveccüh müşahede eder. Eğer hayali hakikatı olursa birdenbire. insan hayalen gördüğü bu küreyi arz üzerindeki safları hakikaten görüverse o ciddi vahdetin Allah'ın büyüklüğü adına çok şey anlattığını görecektir. Bu manayı bir de Arafat'a çıkarken ben şahsen müşahede ettim. Çeşitli yollardan Arafat'a çıkış vardır böyle, her taraftan orada bu işi vazife olarak üzerine alan kimseler, cürümlerine rağmen bu işi bir hakkın yapıyorlar. O yollardan akın akın Arafat'a gidildiğini insan görür. Teşbaşıma böyle, rengarenk, elvan, elvan insanların arasında yürüyordum. Yanından geliyor yıldırım gibi geçiyor bir insan ama hepsi Arafat'a koşuyor. Çünkü o gün oraya koşun demiş. Sırtlarında ihramlar var, dünya adına her şeyi terk edivermiş bu cemaat, çeşitli yollardan akan su gibi gidiyorlar oraya. Bir suyun önünün açıldığını düşünün, bir barajın yıkıldığını düşünün, ama çeşitli yönlerden oraya gidiyorlar bir merkez gibi. O manzara bana tabi ilham ettiği şey, içime attığı şey çok büyüktür, bazen kalbin duyduğu, hissettiği şeyleri insan dile getiremez, ifade edemez. Dil kalbin duygularını ifade eden acizdir. O kadar bana büyük geldi ki kendi kendime, Allah'ım dedim, bütün bunlar hepsi sana koşuyor. O manzara çok büyüktü, hissiyatında da çok dolgundu, fakat dile getirmeden acizim onu. Beytullah'ta aynı mana ve mahiyet vardır. Bir de tersini düşünseniz bunun, insanların ayrı ayrı taraflara, istikametlere teveccüh ettiklerini düşünseniz, ruhta, gönülde bir vahdet olmayacaktır. Ayrıca bu teveccühün tam rezonans olabilmesi için veya başka tabirle frekans denk gelebilmesi için, o tarafa teveccühde ayrı bir manası vardır. Siz teveccüh edersiniz Beytullah'a, Allah Beytullah'tan size teveccüh ediverir. Yani ancak o tarafa teveccüh ettiğiniz zaman sizin için matlup netice elde edebilirsiniz. Allah'ın teveccühini elde edebilirsiniz. Bu manaya parmak basan buhari Müslim'de hadislerde resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle ferman etmektedir. Buyuruyorlar ki, saflarınızı düz tutun diyor, saflarınızı sıkı tutun diyor. ''Yoksa Allah sizin simalarınızı çeviri diyor şu hayvana, adını da söylüyor. Simalarınızın dönmesini istemiyorsanız, saflarınızı sık ve düz tutuverin. Demek ki safın düzlüğünde, sıklığında, istikametinde, teveccühünde Allah'a karşı büyük bir mana var ki, bir gaye var ki, yapıldığı zaman o hasıl oluyor. İhmal edildiği zaman da insan ondan mahrum kalıyor. Teveccüh ettiğin zaman geliyor, gözünü kapadığın zaman gidiyor. Bu manaya da hadis-i şerif işaret ediyor. Eğer arkadaşımız sormak istediği şey bu ise, herkes istediği yerde, istediği tarafa dönsün diyorsa, evvela başta ubudiyettir. Bize namaz kılmayı emreden Allah itaat ediyoruz namazda, Kabe-i Muazzama'ya dönmeyi de emrediyor. فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ haram. Kulluk sırrı bu. Efendimiz Medine'ye ilk teşrif ettiğinde Mescid-i Aksa'ya namaz kılıyordu. Ve arzu ediyordu ki Kabe'ye namaz kılsın. Büyük bir mana bir sır vardı. Kur'an'ın ifadesiyle nazarını yukarılarda gezdiriyordu. Ara sıra başını semalara doğru dikiyor. Vahyin gelmesini intizar ediyordu. Bir vahyi gelse de şu kıblenin yeniden Beytullah'a teveccüh mevzunda bana bir şeyler söylese. Kur'an diyor ki, Senin sema yüzüne nazarını gezdirmeni çok iyi görüyoruz. Endişeni de biliyoruz, ne istediğini de biliyoruz. Büyük bir mana vardı, yerin göbeği yetiştirdiği nadide evladın nazarını kendisine doğru çekiyordu. Kutuplardaki bu çekiş, Resûl-ü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yeniden kıblenin Beytullah olmak istikametinde arzularını tehlîç ediyordu. Ve sonra ayet geldi, فَوَلِّ وَشَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Yüzünü Mescid-i Haram'a çevir. Allah'ın emri o güne kadar Mescid-i Aksa'ydı, o günden sonra Mescid-i Haram oldu. Vahdet hasıl oldu. Cemaatin tevhid etmiş durumu Allah'ın birliğine şahidi kat'i ve insanlar arasında vahdetin sembolü olsun. Her halükarda bir olsunlar, birlik art bir olarak görünsünler, bir tarafa teveccüh etsinler, kıble birliği etrafında dahi birleşsinler, vahdet teessüs etsin. Bunun gibi hikmetler olabilir, Allah bilir. Fakat ben bütün bunları aşarak diyorum ki, bütün bunların verasında Allah bize Beytullah'a dönün dedi, oraya dönüyoruz. Bize deseydi Sirausey taireye dönün oraya dönecektik, Mescid Aksa'ya dönün oraya dönecektik, İstanbul'a dönün oraya dönecektik. Oraya fermaneti için oraya dönüyoruz ve sonra hikmetlerini artık sonradan arıyoruz. Diğer bir soru şu Muhterem hocam. Ömre ziyareti nafile, mesuliyeti var mı? Haşa Ömre ziyaretinin mesuliyeti olmaz. Hiçbir ibadetin mesuliyeti olmaz. Ömre haçtan sonra bir insanın cemaat ibadeti olarak yapacağı büyük ibadetlerden birisidir. Haç, cemaat ibadetidir. Cuma, cemaat ibadetidir. Yani bir toplum, toplu yaşama durumunu kazanmış mı, kazanmamış mı? Bunu cumada, bayramda, haçta, arafatta ve umrede insan kısmen gösterecek. Haç en büyüğüdür bunların. Arafatta herkes toplanır. Herkes toplanır. ale. Umreye hacca kimsenin bir şey demeye hakkı yoktur, hiç diyemeyiz. Efendimizin teşvik ettiği, Allah'ın tergip buyurduğu bir mesele hakkında hele aleyhinde beyanı fikirde bulunamayız. Ancak bir mesele var diyoruz. Bir mümin kardeşimiz farz olan haccını da beş vakit namaz gibi. Bu memlekette yapılacak başka farzlar varken nafileleri daha sonraya bırakmalı. Bir yönüyle böyle. Umre bir nafile ibadettir. Fakat cem zamanı limanlar işgal edilmiştir. Evlerimizin içine kadar girilmiştir. Saçağı alev almıştır. Her evde cayır cayır yanan bir evlat vardır. Sokaklar hakeza yanmaktadır. Suzi'nin dediği gibi tulum banal yetiş imdada yangın var. Dedim zahirde maaşık Dedi ikfada yangın var. Sefine kalbime yağlı paçavra attın ey dost. Bilen davaz ile dersin. Bütün deryada yangın var. Her taraf yanıyor. Bu korkunç yangını söndürme varken, bu mevzuda itfaiye memuru olma varken, nesle el uzatma varken, Allah'ın dini selin önünde sürüklenip gidiyor bunu kurtarma varken, şahsi ibadet adına insanın umreye gitmesi, aklı başında bir insanın düşüneceği şey değildir. O talih bir iştir. Allah'ın dinini ihya etme ve yüceltme, İnsanımızın ruhuna bu ilahi nefeler üfleme öyle mukaddes bir vazifedir ki hani çoklarının nazarında oğulları cihanı fethedip Efendimizin yüce adını alemde şehbal aşmasını temin etme istikametinde servete sahip oldukları halde dahi gidememişler. Belki hepsi veli olan o zatlar manen gitmişler. Abdülhamid'in hala orada kaldığı evden bahsedilir. Hala bu evde geldi, valla da kaldı, billah da kaldı derler Bu o evi bir müze gibi korurlar. O zatlar öyle inanıyoruz ki, birileri, onların dubleleri gitmiş, orada Arafat'ta bulunmuştur, Kabe'yi tavaf etmiştir. Fakat genç Osmanlı'ndan başka bu mevzuda ciddi hacca gitme gayreti olan bir Osmanlı hünkârı, bir Osmanlı hakanı bilmiyoruz. Onlar öbür meseleyi daha büyük görmüşler. Fatih İstanbul'u fetheder etmez hemen Belkırat'a gözünü dikti. Yeryüzünü inşallah kafirsiz, Allah Resulü'nün adının herkes tarafından duyulmuş olduğu şekilde Allah Resulü'na takdim edeceğim. Bir Yavuz'un içine girerseniz sekiz senatın üzerinden inmediğini görüyoruz bu zat. Sekiz sene. Trabzon'dan geldi, ayarlamış, bütün dünyayı ayarlamış. Şah İsmail'i bastıracak şekilde ayarlamış, içine adamlarını sokmuş. Memlukları ezecek şekilde işi ayarlamış, sekiz sene attan inmedi. Ve bu Anadolu'nun içinde askerini fır dolandırma böyle meselesi askeri çok yıldırdı. Yıldı. Bitti asker, dökülüyordu. Bu Memluklara karşı, Mercidabık'ta ve Ridaniye'de meşhur kükre işleri arasında şuna şahit oluyoruz. Ben sizin başınıza geçerken, siz beni başınıza getirirken attan inmeyeceğinize dair bana söz vermediniz mi? diyor. Biliyor musunuz? Yavuz'un ya iki ya üç çocuğu olmuş. İkisi ölmüş bunların. Halife olduktan sonra da size enteresan bir şey söyleyeyim. Hanımıyla ile ihtimal ki yan yana bir kere gelemediği için kendi vefat ederken eğer kanuni de ölseydi başka çocuğu yoktu Osmanlı'nın hünkârını. Çünkü bu sekiz sene içinde biz Yavuz Sultan Selim cennet mekanın huzurla gelip evinde döşekte yattığını bilmiyoruz. Ama bu dünya iki hükümdara az diyordu. Bir hükümdara da çok diyordu. Böyle diyen insan Görebildiği bütün kara topraklarının anahtarını alıp bir gün Hüzur-ı Risalet Benayi'ye gitmek istiyordu. Ya Resulallah Cihan'ın anahtarlarını sana getirdim. İşte bunun içindeki ki gitmiyordu oraya. Şimdi dünya cayır cayır yanıyor. Gittik Hüzur-ı Risalet Benayi'ye hac ve umre için açtık eteklerimizin. Ya Resulallah dedik. Buyuruyor ki başıma gelip bana salatü selam okurlarsa ben duyarım cevap veririm onlara. ''Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah'' derlerse, ''Ve aleyküm selam'' derim bende. Sonra döner başını kaldırır derse ki, ''Memleket nasıl, ne haldedir?'' Ne dersiniz? Ne dersiniz? El elden gitti, üzüldü, yar elden gitti, hamkayı zaman, öyle ortalığı ateşe verdi, memleketi öyle bıraktık, geldik mi diyeceksiniz? Ve böyle bir gelişte Resul-i Ekrem'in ruhaniyeti nasıl karşılar? Kabetullah'a yüzümüzü nasıl süreriz? Ben Kur'an olsaydı elimi koyup deseydim yani. Beytullah'ta mültezime yüzümü koyduğum zaman, Kabe'nin duvarına yüzümü koyduğum zaman şöyle bir şeyler diyeyim dedim içimden. Bir bile şu mülahazalar adeta bütün içimi kabladı, hissiyatımı kabladı. Ciddi tesir altına girdim. Ben Allah'a diyecek hiçbir şeyim yok, şu Kabe dedim. Utandım, Ya Rabbi sana karşı yalan söylemiş olacağım. Hani şunu yaptık, bunu çattık, şunu ettik, bunu ettik. Benim gibi müzevir ve bir yalancının yapacağı şeyler değil. Utandım. Kasemle size teminat veririm. Birdenbire orada böyle adeta bana hiçbir şey söyleme der gibi bir hal oldu. Utandım. Rabbin huzurunda yalan söylenmez. Efendimizin huzurunda da diyecek bir şey bulamadım. Evet işte bu zaviyeden umreye gidilmeli mi gidilmemeli mi? onu basiretli insanların basiretine havale edecek, geçeceğim. Diyor ki, bu soruların acilen cevaplandırılmasını istirham ederim. Bir, Osmanlı padişahları neden hacca gitmemişler? Bu sorunun birinci cevabı şudur, Tilke ümmetün قَدْ خَلَتْ لَهَا Onlar bir ümmet ve milletti, kazandıkları şeyle Allah'ın huzuruna gittiler. Günahları varsa cezasını çekerler. Sevapları varsa onun faziletine ererler. Ben şahsen bütün hissiyatımla Osmanlı padişahlarının delillerine dahi bir şey demeyi aklımın köşesinden geçirmedim. Delisi yoktur, en delisi çeşitli devirlerin en akıllarından daha akıllıdır. Sadece bir şey söyleyeyim. Osmanlı padişahlarının benim İslamı anlayışım içinde Zihnimi en çok tırtıklayan padişah, Abdülmecid'dir. Yani tertip ettiği mahfillerde, atalarının gittiği yolu unutarak, Müslümanlığın prensiplerini unutarak, ayağına cistik geçirip dans eden adamdır. Fakat Mekke ve Medine'ye gittiğiniz zaman sorarsınız, şu Haremi şerifin etrafındaki revakları kim yaptı? Ravza-i Tahire'de eski şeklinde hurma ağacından direkleri söküp de yerlerine mermer sütunları kim dikti deseniz, size diyeceklerdir ki Osmanlı padişahlarının o af buyurun serserisi var ya Abdülmecit, o dikti diyeceklerdir. Osmanlı'nın serserisi dahi bu kadar Mekke'ye, Medine'ye bağlıdır. Devrin içirdiği şarap ile mahmur, bakışı bulanmış, Abdülmecit dahi bu kadar Resulullah'a bağlıdır. Osmanlı'yı ilk Bilemedik biz tabii çünkü biz atalarımızın tarihini İngiliz'in tahrif mahiyetinde tarih adı altında bize intikal ettirdiği şeyden öğrendik. Acıdır. Bir gün senin atanın tarihi yazılırsa onda doğruyu görecek ve öğreneceksin. Hac bir farzdır. Şu ana kadar, devrimize kadar çok devlet ricali hacca gitmemiştir. Emmevilerden daha hacca gitmeyen vardır, Abbasilerden daha hacca gitmeyen vardır. İki maslahat terazinin kefelerine koyup tartıldığı zaman, umumun menfaatına bakar, maslahat tercih edilir daima. Mesela benim şahsi farzımla, milletin umumu ayakta durması salahı, hususiyle ile içtima salahı tartıldığı zaman, ben şahsi farzımdan feragat edecek, milletin umumi salahı adına icabında, seve seve kendimi cehenneme atacağım. Bu şahsi bir farzdır. Haç şahsi bir farzdır. Ama şu milletin adalet ve istikamet içinde idaresi ve bir saat adaletle hükmetme yüzlerce sene ibadete racihtir sözüne dayanarak. Pek çok seneler ve saatler ve haftalar adilane hükmetmesi bu milletin içinde herhalde gideceği haçtan daha hayırlıdır. Khususuyla, batının hainleri mütemadiyen Yençeri'yi tahrik ettikleri bir dönemde ve Yençeri'nin Avrupa devşirmesi askerin ilk zamanlarda bütün meşkür hizmetine rağmen sonra sık sık kazan kaldırmaları karşısında Osmanlı padişahının haremeyn-i şerifeyine gitmesi, evvela Yençeri'nin daima şüphe ve tereddütlerin dolaştığı kafasında yeni bir şüphe hasıl edecek. Acaba yeni bir ordu mu teşkil edecek? Diyecekler. Nitekim 3. Selim'e karşı aynı şey yaptılar. 2. Mahmud'a karşı aynı şey yaptılar. Binan Ali, bir taraftan Yençerinin endişesi mani oluyordu buna. Bir taraftan son devirlerde birbirini takip eden ihtilaller, inkılaplar mani oldu buna. Osmanlı umuma hizmeti karşısında ben bu farzı terk edeceğim dedi. Hacca gitmedi. Şahsi farzda kusur yaptı. Fakat Osmanlı hiçbir zaman hasta devrine kadar farz olan cihattan dur olmadı. Ya tedaviyi cihadını yaptı, memleketini korudu, iç dış saldırılardan korudu veya hatta dışa doğru İslam'ı neşretme savaşını verdiği cihadını yaptı. Daima cihatta yani daima bir farz ameliyesinde bulunan bir insana sen niçin cihad yapmadın denemez. Hem o türlü amelin ayrıca bir hikmeti daha vardır. Hak ve hakikatı neşretmek, dünyanın en ücra yerlerine kadar Allah'ın adını götürmek, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın başlattığı İslam'ın neşir, tebliğ ve irşat davasında dahi müşahede ediyoruz. Mekke devrinde haç yoktu, Medine devrinde de haç yoktu. Allah Resulü ilk ve son bir kere farz haç yaptı. Her şeyi bitirdikten, Ümmül Kurayfet ettikten, kabile kabile cemaatlerin İslam'a dahilat ettiğinden sonra Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve bir kere farz aç yaptı. Osmanlı bu ufka gitmek istiyordu. Osmanlıyı bilmeyen bilemez, bunu anlayamaz. Bir soru. Kendine ait parası olmayan bir hanımın beyi ile beraber masrafları beyine ait olmak üzere hac etmesi nafile hacdır denilmekte ve hanımın daha hac etmesi farzdır diye hafızlar bulandırılmak, bulandırılmak istenmektedir, hafızalar bulandırılmak istenmektedir. Bu hanımın beyiyle beraber yaptığı hac tamamlanmış mıdır? Yoksa hanımın bir daha hac etmesi farziyeti borç olarak kalır mı? Bu konuda bizi aydınlatın. Hacinin hacca gitmesi mali imkanları yoksa mali imkan mevzu zaten bir iki mezhebe göredir. Men istata' ile hesabıyla da bazı kimseler mali imkan olmasa bile yürüye yürüye gidebilecekse hacca gitmesi farzı demişler. Hanefi mezhebinin de içinde bulunduğu bazı kimseler ise mali imkanla beraber bedeni sıhhat lazımdır ve mevaniin de bulunmaması, engelin bulunmaması Hac bahsinde geçen fıkhi tabiriyle ihsarın bulunmaması lazımdır. Hacca maniin bulunmaması lazımdır. Binan Ali çok mesedlere göre kadın mali imkan olmasa bile hac farzdır.